وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وكل مُحْدَثَةٍ بدعه وكل بِدْعَةٍ ضلاله وكل ضلاله في النار قيمتي قردشيريم توحيد مدافعسه Uzun haftalar önce hakimiyetin Allah'a ait olduğuna dair derslerimizi anlatmaya devam ediyoruz. Hatırlayacağınız üzere her dersin girişinde hatırlatıyorum, diyorum ki biz hakimiyet Allah'ındır dediğimizde bununla dört aslı veya dört usulü kastediyoruz. Bir, hakimiyetin Allah'a ait olduğuna egemenliğin kayıtsız şartsız Allah'a ait olduğuna dair itikad etmek. İki, yönetici konumunda olan insanların Allah'ın indirdikleriyle hükmetmesinin zorunluluğu, üç, biz gibi yönetilen insanların bu yetkiyi sadece ve sadece Allah'a vermesi, dört, aramızda yaşamış olduğumuz sıkıntılarda ve çekişmelerde sadece ve sadece Allah'ın kitabına ve Rasulünü sünnetine başvurmak, bunun dışında insanların arasında hükmeden şer'i olmayan mahkemeler veya da mercilere başvurmamak. Bu dört madde hakimiyet Allah'ındır. Akidesinin gereğidir, olması gerekenidir. O bunlardan bir tanesi veya hepsi e, zedelenirse, kişinin imanı da beraberinde zedelenmiş olur. Şimdi geçen derslerimizde, kardeşlerim, şöyle bir konuya başladık, dedi ki, tevhid ehli ne zaman hakkı anlatmaya başlarsa veya tevhid ehli ne zaman tevhidi yaşamaya başlarsa, mutlaka şeytana kul ve köle olmuş olan insi şeytanlar insanların kafalarını bulandırmak için şüpheler yayarlar. Bu onların sıfatıdır. Rabbimiz Azze ve Celle kitabında bize diyor ki: "Ve inne şeyatin leyuhun ila awliyaihim li yucadiluukum." Şeytanlar kendi dostlarına vahyederler ki onlar sizinle tartışabilsinler diye. Yani her zaman bir ben size ki kardeşlerim, tevhid hususunda, şirkin yeryüzünden kalkması hususunda sizinle tartışan insanlar onlar kendileri değildir. Onların dilinde sizinle tartışan şeytandır. Çünkü Rabbimiz Azze Celle bize bu şekilde buyuruyor. Yani hatta bazen, inanın ki öyle insanlarla karşılaşıyorum ki ben kendi adıma bunu söylüyorum. Adam öyle bir cümle söylüyor ki, ben diyorum ya bunun çapı, bunun yaşı, bunun aklı, bu cümleyi söylemeye yetmez. Yani hani normal şartlarda iki kelimeyi bir araya getiremeyen adam, tevhid konusunda şüphe üretirken, zannederse dünyada ondan daha akıllısı yok. O şekilde, o şekilde konuşuyor. Orada anlıyorum ki, diyorum ki benim şüphesiz ki Rabbim doğru söylemiştir. Şeytanlar bunlara ediyorlar ki bunlar bizimle tevhid hususunda tartışsınlar. Ama ayetin devamında ne diyor kardeşlerim? وَإِنْ أَتَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ muşrikun. Siz onlara itaat ederseniz yaymış oldukları şüpheler konusunda haram olan şeylerin helal sayılması konusunda şüphesiz ki siz müşriklerden olursunuz diyor Allah Azze ve Celle. Ve Rabbimiz bunu kime söylüyor? Rabbimiz bunu sahabe topluluğuna söylüyor. Yani demek ki kardeşlerim şüphelere karşı her Müslümanın elinde kalkanın olması gerekir. Ta ki Allah muhafaza hidayetle, İslamla şereflendikten sonra Müşriklerin yaymış olduğu şüphelerden insan onlara itaat ederekten dininden olmasın, Müşriklerden olmasın diye Allah muhafaza. Kardeşlerim bugün anlatacağım konu inşallah size. Maide 44 ayet-i kerime ve Maide 44 ayet-i kerime etrafında zikredilen bir takım şüphelerden bahsedeceğim size. Şimdi öncelikle kardeşlerim, biliyorsunuz ayet-i kerimeyi ben özet olaraktan söyleyeyim. Allah Azze ve Celle bize Kur'an-ı Kerim'de üç lafızla hitap ediyor Maida -e suresinde. Diyor ki Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler fasıkların ta kendileridir. Üç tane peş peşe gelmiş olan ayet-i kerimenin sonunu söylüyorum. Şimdi evvela bu ayetler niye indi kardeşler? Yani ne oldu da Rabbimiz dedi ki benim indirdiklerimle hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir. İlk olarak bize bunu i̇bn Abbas rivayet ediyor. i̇bn Abbas diyor ki kardeşlerim bu üç ayet de yani kâfirdirler, zalim zalimlerler ayeti de Yahudiler hakkında inmiştir. Bu söylemiş olduğumu İmam Ahmet ve Ebu Davud i̇bn Abbas'tan rivayet ediyorlar. Bu üç ayet de Yahudiler hakkında inmiştir diyor ki İbni Abbas'ın söylediğine göre Yahudilerden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etmeden önce iki grup Yahudi vardı. Bunlardan bir taraf diğerini öldürdüğünde bu Yahudiler de Beni Nadir ve Beni Qurayza. Bunlardan biri diğerinden birini öldürdüğünde şu kadar diyet verirdi. Öbür taraf onlardan birini öldürdüğünde yarısı kadar diyet verirdi. Yani zamanında bu iki taif'e savaşmışlar. Tayfe'nin biri diğer tayfaya galibe çalmış, yenen taraf demiş ki arkadaş, madem biz sizi yendik, bundan sonra aramızda bir sıkıntı söz konusu olursa adam öldürürsek, tevrata göre, Allah'ın hükümlerine göre hükmetmeyeceğiz. Siz bize diyeti tam vereceksiniz, yüz dev ise yüz dev alırız biz sizden, ama biz size yarısını vereceğiz. Yani yüz almışsak 50 vereceğiz size diye. Bunun üzerine diyor İbn Abbas, Allah Azze ve Celle bu ayet kelimeleri indirdi. Kardeşlerim bu. Nuzul sebebiyle ilgili ifadelere çok dikkat edin. Çünkü dersin ilerleyen dönemlerinde buralara atıf yaparaktan konuşacağım. Yani birinci gerekçemiz diyet konusunda Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen insanlar hakkında bu ayet-i kerime inmiş. Burada bir noktanın altını çizmek istiyorum. Bu insanlar Allah'ın hükümlerini inkar etmemişler. Sadece yenen taraf, güçlü olan taraf dünyevi bir takım menfaatlerinden ötürü Karşı tarafı kahretmiş. Karşı tarafı ezmiş. Ben sen bana tam diyet vereceksin. Ben sana yarım diyet vereceğim demiş. Allah Azze ve Celle ayet indirmiş. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler, kafirlerin ta kendileridir. İkinci rivayet, i̇mam Müslim, Bera ibn-i Azib'den naklediyor. Bera ibn Azib diyor ki bir gün Allah Rasulünün yanına yüzü karaya bulanmış ve sopa atılmış iki tane adam getirdiler. Peygamber aleyhissalatu vesselam sordu bu nedir? Dediler ki bunlar zina yaptılar. Biz de bunlara bu cezayı uyguladık. Peygamber Aleyhissalatu vesselam dedi ki: "Allah adına size soruyorum. Sizin kitabınızda zinanın cezası bu mudur?" Yahudilerin alimlerinden bir tanesi dedi ki: "Yani sana normalde bunu söylemezdim. Fakat madem ki Allah adına bana sordun, o zaman sana söyleyeceğim." dedi. "Bizim kitabımızda zina yapanların cezası recimdir." dedi. Yani taşlanarak öldürülmesidir dedi. Fakat Önceden dedi bizim aramızda zenginler bu işi yaptıklarında biz onlara Allah'ın hükmünü uygulamıyorduk. Fakirler bu suçu işlediklerinde biz onlara Allah'ın hükmünü uyguluyorduk. Sonra dedi ki gelin öyle bir şey yapalım ki fakiri zengini eşit tutalım. Hepsine aynı muameleyi yapalım. Allah'ın hükmünü değiştirdik. Kendi aralarında toplanıyorlar. Diyorlar ki bundan sonra zina yapan herkesin yüzünü karaya bulayalım ve eşeğe tesbindirelim, vura vura halkın arasında gezdirelim diye. Berâ ibn Azib diyor ki bunun üzerine Allah Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. dedi ve sonra da diyor ki ve fil kuffari kulliha. Ve bu ayeti kerime bütün kafirler için de geçerlidir. Yani sadece Yahudiler için değildir. Yahudilerin yaptığı fiili yapan herkes için de aynı zamanda bu ayeti kerime geçerlidir. Bu ayeti kerime neye göre inmiş o zaman kardeşlerim? Berâ ibn Azib'e göre yani siz bir toplum olarak Allah'ın hükümlerini bir gruba uygular. Bir gruba uygulamazsanız mesela. Veya zamanla herkesi eşitleyebilmek adına tutarsanız Yani yine bir ceza koyarsınız. Hani adamı cezasız bırakmazsınız ama koyduğunuz ceza Allah'ın indirdiği ceza değil de Sizin uydurduğunuz bir ceza olursa Allah Azze ve Celle diyor Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Adam diyor ki kardeşlerim mesela örnek veriyorum Adam kızını öldürmüş. Niye öldürdün kızını? Sen benim kızım diyor, zina yaptı. E, zina yaptı diye sen niye kafasına sıkmak zorunda mısın? diyorsun. Bizim örflerimizde, bizim adetlerimizde böyle diyor. Evlenmeden başka bir erkekle beraber olanı biz öldürürüz. Aa, demek ki sizin adetlerinizde siz Allah'ın indirdiklerine göre hükmetmiyorsunuz. Yani Allah bir ceza veriyorsunuz ama sizin vermiş olduğunuz ceza Allah Azze ve Celle'nin semadan indirmiş olduğu ceza değildir. Ve Allah azze ve celle bu durum için diyor. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir. Abdullah ibn Selam ise kardeşlerim Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor. Bu da sahiheyn rivayeti, rivayeti, ve Müslümü rivayeti. Allah Resulü'nün yanına iki kişiyi getirdiler. Yine zina yapmışlar. Farklı bir ceza uygulanmış. Peygamberimiz dedi ki: "Bunların cezası nedir? Sizin kitabınızda?" Dediler ki: "Bizim kitabımızda cezası görmüş olduğun şeydir." Peygamber Aleyhissalatu vesselam: "Getirin bakalım Tevrat'ı." dedi. Getirdiler Tevrat'ı. Şimdi Tevrat'ı okuyorlar hep beraber. Bir tanesi elini rejim, rejim kelimesinin üzerine koymuş. Kardeşlerim, tarih boyunca ahmak bitmez. Bazı ahmaklar zannederler ki ellerini güneşin önüne koydukları zaman güneşi kapatacaklar. Yani Yahudiler nasıl ki ellerini rejim ayetinin üzerine koyduklarında Allah'ın hükmünü gizlediklerini zannediyorlar. Günümüzde de hani birileri bazı ayetleri okumayarak bazı ayetleri gündemleştiriyerek yani lisanı halleriyle parmaklarını bazı ayetlerin üzerine basaraktan Allah'ın ayetlerini gizleyeceklerini zannediyorlar. E siz peygamberin karşısındasınız da Allah Azze ve Celle'den vahiy alan kalbine vahiy ile peygamberdir bu. Abdullah ibn Selam diyor ki kaldır elini oradan. Çünkü o da Yahudilerin alimlerinden bir tanesi. Elini kaldırınca rejim ayetlerini görüyorlar. Demek ki kardeşlerim bu ayet-i kerimeler Maide suresindeki ayet-i özellikle ifadelere dikkat edin. i̇bn Abbas'a göre ve Bera ibn Azib'e göre kıssayı da bize naklederekten ya Allah'ın hükümleri, olduğu gibi Allah'ın hükümlerini uygulamayan, Allah'ın hükümlerini değiştiren insanlar hakkında inmiş olan ayet-i kerimelerdir bunlar. Bu iki tane ayet-i kerime. Şimdi kardeşlerim, bu ayet-i kerimenin nuzul sebebini anlatırken, bu, ayeti, bu ayet bu ayet-i kerime hakkında konuşurken konuyu eğer anladıysak, fakat çok ilginç bir nokta ile karşılaşıyoruz. Ayet-i Kerime'nin lafızlarıyla, ayet-i Kerime'nin nuzul sebebi arasında hiçbir alaka yok. Yani mesela beklersiniz ki Allah olay üzerine ayet indirdiği zaman en azından olaya böyle bir işaret, bir telmih olsun olayın içerisinde. Olayın içerisinde kesinlikle böyle bir telmih yok. Bakın, öncelikle Allah Azze ve Celle diyor ki وَمَنْ lem yahkum". Allah'ın indirdikleriyle kim hükmetmezse. Arap Araplugatında umum ifade eden bazı lafızlar vardır. Siz o lafızları kullandığınızda, yani o mübhem olan isimlerden herhangi bir tanesini kullandığınızda umumiyet ifade eder. Yani kim bu fiili yaparsa yapsın. Müslüman, kafir, Türk, Kürt, Yahudi, Hristiyan. Fark etmez. Kim bu Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse diyor Allah Azze ve Celle. فَأُولَٰئِكَ İşte onlar kafirlerin ta kendileridir bazı teknik ifadeler kullanacağım kardeşlerim affınıza sığınarak hakkınızı helal edin inşallah. Normalde kardeşlerim Arap lügatında bilenler ehlince malumdur. Mübteda ve haber dediğimiz isim cümlesinin ana öğeleri. ikisi beraber eğer marife gelirse bu hasr ifade eder. Yani hasr ifade eder demek ne demektir? Şu demektir. Bir tek kafir bunlardır. Bunlardan başka kafir yoktur dermişçesine Allah azze ve celle şeyi tekid etmiş olur. Ayet-i kerimeyi de etmiş olur. Bu ayet-i kerimede de hüküm ifade eden cümle hem mübtedası marifedir hem de haberi marifedir. Ondan dolayı biz çok rahatlıkla diyebiliriz ki kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir diye. Tercüme etmiş olduğumuz zaman Allah'ın izniyle yanlış bir şey söylemiş olmayız. Yani kardeşlerim şunu anlatmak istiyorum. Her ne kadar olay Yahudiler hakkında inmiş olsa da Rabbimiz bu ayetin bütün insanlığı kapsadığını ifade etmek için bu ayeti umumi lafızlarla indirmiştir. Kim onların yapmış olduğu bu ameli yapar, onların yaptığı gibi davranırsa o Allah Azze ve yanında kafirlerin ta kendilerindendir diye Rabbimiz bize böyle söylüyor. İkinci bir mesele ise kardeşlerim bu ayet-i kerime ile anlatmak istediğim. Şimdi bu ayet-i kerime etrafında bazı insanlar bazı şüpheler oluşturuyorlar. Yani ayet kelimeden kastedilenin kast edilenin bu olmadığına yönelik bazı şüpheler oluşturuyorlar. Ve maalesef gerek tevhidinden olsun, gerek de ilim talebelerinden olsun, bazı insanlar da sanki bu ayet hakkında bu şüphe gerçek olmuş olsa, yani biraz sonra anlatacağım böyle olmadığına dair, hakimiyet tevhidiyle alakalı olaraktan bütün naslar iptal olmuş, Allah azze ve celle'nin indirdiklerin hepsi yanlış anlaşılmış gibi bir tutum içerisine giriyorlar. Kardeşlerim, Allah'ın yönetici olduğu, Allah'ın indirdikleriyle hükmetmenin zorunluluğu, Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenlerin kafir olduğu konusu bir tek Maide suresindeki ayet-i kerimelerle sabit değildir. Neredeyse Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle baştan sona zaten kullarına bu meseleyi anlatmaktadır. Yani bu konuyla alakalı bir tane ayet-i kerimenin etrafında bazı şüpheler oluştu diye bu konu hakkındaki akide ortadan kalkmış olmaz. Kardeşlerim, şu ayet-i kerime, yani okuyacağım ayet-i kerime, hepimizin bilmiş olduğu gibi Allah azze ve celle ne diyor? Ela lehu l-halqü wal-amru, <gülüyor> tebârakallahu rabbul <alemin> Dikkat edin, yaratmak da, emretmek ve hükmetmek de Allah'a aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir? Sen nasıl ki yaratıcı olarak bir tek Allah'ı kabul etmek zorundasın? Aynı şekilde sen hükmedici olarak da bir tek Allah'ı kabul etmek zorundasın. Hani Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ın bazı hükümlerini alıp bazı hükümlerini almayanlara diyor ya افتؤمنون ببعد الكتاب bi ببعد Kitabın bir kısmına iman edip Kitabın kalan kısmını inkar mı ediyorsunuz diyor Allah Azze ve Celle. Yani bugünkü insanlara da Biz çok rahat bir şekilde diyebiliriz. Siz Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul edip Söz konusu Allah'ın hükmetmesi meselesine gelince yan çizdiğinizde Kitabın bir kısmını kabul edip, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Veya, adamın biri ben de Allah'la beraber yaratırım, ben de yaratıcıyım dediği zaman, bunun küfründe dahi şüphe eden insanın kafir olduğunu söylüyorsunuz da. Adamın biri egemenlik, kayıtsız şarsız milletindir. Ben demokratım, milletle de Allah'la beraber hükmedebilir. Milletin koyduğu kanunlar, Allah'ın kanunlarının önündedir dediği zaman, böyle insanların küfründe niye şüphe ediyorsunuz? Yaratma neyse Allah azze ve celle'nin yanında. Allah'ın yanında hükmetmede aynısıdır. İkisinin arasında hiçbir fark yoktur. Onun için kardeşlerim, velev ki yani biraz sonra anlatacaklarımın hiçbiri olmasa bile, biraz sonra konuşacaklarımın, bu ayet hakkında zikredilmiş olan şüpheler gerçek de olmuş olsa bile Allah'ın vecellerini yöneticiliği ve hükmetmesi bu konuda bu konuda Allah'la çekişenin, Allah'ın rububiyetinde ve uluhiyetinde Allah'a kafa tuttuğu meselesi Kur'an-ı Kerim'in en açık meselelerindendir ki zaten geçen 3 4 dersimizde bu konuları tafsilatlı bir şekilde anlattım sizlere. Değerli kardeşlerim. Yalnız biz bugün tefsir kitaplarına bakmış olduğumuz zaman bu ayet-i kerime ile ilgili bazı rivayetlerle karşılaşıyoruz. Zaten bugün de kısmen anlatacağım konu budur. Mesela İbni Abbas'ın özellikle bu işte sizin zannettiğiniz küfür değildir. Bu küfrun ne küfrdür. Lafzu üzerinde duracağım inşallah. Şimdi kardeşlerim biz tefsir kitaplarını açtığımızda Şimdi biraz önce benim anlattığım bu tafsilattan daha ziyade İbni Abbas'tan veya tabiinden bazılarından bazı görüşler naklediliyor. Şimdi ben bunları size tane tane söyleyeceğim inşallah. Bunlardan bir tanesi kardeşlerim. nakledilenlerden bir tanesi Süfyan İbni Uyeyne. O Hişam İbni Hüceyl el O İbni Tavs'tan. O da estağfurullah. O da Tavs'tan, o da İbni Abbas'tan. Diyor ki: "Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir." Bu onların zannettiği küfür değildir. Bakın bu onların lafzının altını çizin. Biraz sonra döneceğim buraya. Bu onların zannetmiş olduğu küfür değildir. Bu insanı dinden çıkaran küfür değildir. Bu kufrun döne küfurdur. Yani küfürdür fakat insanı dinden çıkarıp insanı kafir yapan küfürlerden değildir diye. Bu rivayet Süfyan ibn Uyayna, Hişam ibn Hujayr el-Meki, Taus ibn Abbas bu kanaldan. İbn Abbas'tan nakledilmiş. İkinci rivayet ise bu da Taus, Taus'un oğlu İbn Taus, Taus'tan Taus da İbn Abbas'tan. Yani İbn Abbas'ın öğrencisi tavus tabiin imamlarından o da İbn Abbas'tan naklediyor. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. İbn Abbas diyor ki bu onlar için küfürdür. Dikkat edin kardeşlerim, bu onlar için küfürdür. Taus'un oğlu müdahale ediyor. Yani i̇bn Abbas'ın sözünü izah etmeye kalkıyor. Yalnız diyor bu küfür Allah'a, Rasulüne ve Meleklere olan küfür gibi değildir. Şimdi i̇bn Abbas ne dedi kardeşlerim? Bu onlar için küfürdür. Tavus'un oğlu i̇bn Abbas'ın muradını açıklamaya çalışıyor. Diyor ki hayır. Bu Allah'a, Rasulüne, meleklerine, kitaplarına küfür gibi bir küfür değildir. Bu insanı dinden çıkarmayan küfürdür. Üçüncü rivayet ise yine i̇bn Abbas bu ayet-i kerime ile alakalı diyor ki o kişi için büyük şeylerdendir yani büyük günahlardan büyük cürümlerdendir diyor tavusun oğlu yine müdahale ediyor diyor İbni Abbas'ın burada kastetmiş olduğu yani kişiyi dinden çıkaran küfür değil kişiyi dinden çıkarmayan küfürdür Şimdi Öyleyse umumen bizim elimizde üç tane rivayet var İbni Abbas'tan bize nakledilen bu ayet kerime ile alakalı ayetin zahirine muhalif gibi görünen üç tane rivayet var bunlardan birincisi kardeşlerim İbn Abbas'ın açıkça bu insanı dinden çıkaran bir küfür değildir. Bu onların zannettiği bir küfür değildir. Bu küfrun dığına küfürdür rivayetidir. Buna göre biz ayet-i kerime için diyoruz bu ayet-i kerimede kastedilen büyük küfürdür. Kişi Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse dinden çıkar. İbn Abbas size diyor bu insanı dinden çıkarmayan küfürdür. Bu rivayetin senedinde kardeşlerim Hişam İbn Huj -Hujayr el mekki biraz önce ismini de senette zikretmiş olduğum ravi İmam Ahmed bunun zayıf olduğunu söylüyor. Yahya İbn Ma'in bu adamın şiddetle yani şiddetli bir şekilde zayıf olduğunu söylüyor. Yahya İbnü'l-Kattan bu adamın hadisinin üzerine çarpa atın diyor. Yani bu adamın hadisleriyle muamele etmeyin diyor. Tabi bunun yanında Acli gibi İbn Hibban gibi bunu sıkat güvenilir râvilerden kabul edenler de var. Emanet-i ilmiye babından söyleyeyim. Ama bu zikretmiş olduğum alimler bu adamın e, zayıf bir adam olduğunu hadislerinin hüccet olmayacağını söylüyor. Şimdi hali böyle olan bir rivayet akidenin en önemli meselelerinde hüccet olmazlar. Yani Kur'an-ı Kerim'in tamamı bir hüküm ispat ediyor. Burada bir rivayet var, bu hükme muhalif bir rivayet var elimizde ve bu rivayetin senedindeki adam birçok büyük hadis imamının zayıf kabul etmiş olduğu hadisin üzerine çarpı atın demiş olduğu adamlardan. Böyle bir rivayetin akidevi bir hususta geçerliliği olmaz. Diğer iki rivayete gelince kardeşlerim, diğer rivayette İbni Abbas açık bir şekilde bu küfürdür diyor zaten. Yani İbni Abbas'ın bir sözüyle bir sözü birbiriyle çelişiyor. Burada ise diyor bu o bunu yapanlar için küfürdür. Fakat Tavus'un oğlu bunu izah etmek adına yani İbni Abbas'ın adına yorum yapmak için diyor ki İbni Abbas'ın burada kastettiği Allah'a, Rasulüne ve meleklere melekleri inkar etmek gibi bir küfür değildir diye. Şimdi kardeşlerim bu buralar sizi sıkıyor biliyorum işin teknik boyutu sizin canınızı çıkıyor çünkü sizlik bir şey yok burada. Yalnız ben burada şöyle bir soru sormak istiyorum hepinize. Şimdi nasıl oldu da bu bu hale geldi? Yani ayet-i kerimenin nuzul sebebini anlatırken İbni Abbas'ın, Beray İbni Azib'in veya diğer sahabelerin söyledikleri çok farklı. Fakat daha sonra Peygamber Aleyhisselatu Vesselam vefat ettikten sonra ayetle ilgili konuşurken çok farklı konuşuluyor. Mesela bu rivayet biz İbn Abbas'tan sahih değildir dedik ya kardeşlerim. Eyvallah, öyle inanıyoruz. Ama Tavustan, Ata'dan ve benzeri birçok Tabiin imamından, büyük imamlardan bunun küfründüğüne, küfür olduğuna dair lafızlar sahihtir. Yani İbn Abbas'tan sahih olmasa bile bunlardan sahihtir. Benim sizden istemiş olduğum şey şunu düşünmenizdir. Yani ne oldu da ayet-i kerimeye ayet-i kerime küfürdü? Bunu yapanlar kafirdi, Bu ayet Yahudiler hakkında inmişti. Konu tamamen bu bağlamda ilerlerken Birden peygamberimizin vefatından sonra Ebubekir radıyallahu döneminde de böyle bir tartışma yok. Ömer radıyallahu döneminde de böyle bir tartışma yok. Osman radıyallahu döneminde de böyle bir tartışma yok. Ali radıyallahu anh'ın dönemi geldiğinde millet tartışmaya başlıyor. Bu ayet-i kerimede kastedilen büyük küfür müdür? Yoksa bu ayet-i kerimede kastedilen küçük küfür müdür? Demek ki kardeşlerim bir şeylerin değişmiş olması lazım. Yani yeni bir şeylerin ortaya çıkmış olması lazım. Bir şeylerin değişmiş olması lazım ki Ayet-i Kerime hakkındaki tartışmanın mecrasının da tamamen değişmiş olması lazım. Bakın Tabi'inden Ebu Mijlez'in yanına geliyorlar. Diyorlar ki Ey falan Bu Ayet-i Kerime hak mıdır? Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir. Evet haktır diyor. Bir daha soruyorlar. Diyorlar bu Ayet-i Kerime hak mıdır? Evet diyor bu Ayet-i Kerime haktır. Bir daha soruyorlar. Bu Ayet-i Kerime hak mıdır? Evet diyor, bu ayet kelime kerime haktır. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler, kafirlerin ta kendisidir. Peki diyorlar, bizim zamanımızın yöneticileri Allah'ın indirdikleriyle hükmediyorlar mı? Emeviler döneminde bu soruyu soruyorlar. O da cevap olarak onlara diyor ki, bu onların dinidir. Yani Allah'ın indirdikleriyle hükmetmenin gerekliliği onların dinidir. Onlar insanları buna davet ediyor ve bununla amel ediyorlar. Onlardan biri buna muhalefet ettiğinde de günah işlediğini biliyor diyor. Şimdi kardeşlerim bakın. Tabiinin veya sahabeden bazılarının bu ayet-i kerimedeki küfrün hangi anlamda olduğunu tartışmalarının nedeni çünkü bir grup insan çıkmış o dönemde yeni bir grup insan. Bu ayet-i kerimeye dayanarak demişler ki: Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirdir. Her günah işleyen Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemiştir. Her Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen de kafirlerin ta kendilerindendir diye. Yani mecra tamamen şaşınca o dönemde yaşayan alimlerin de ayetle ilgili konuştukları tamamen değişmiştir kardeşlerim. Bakın mesela bununla alakalı olaraktan İmam Kurtubi ayet kelime'nin tefsirinde Kuşeyri'den şöyle bir nakilde bulunuyor diyor. Kuşeyri dedi ki haricilerin mezhebinin aslı rüşvet alarak Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen insanların kafir olduğu yönündedir. Hakeza Bahrul Muhit tefsirinde diyor ki, "Haricilerin büyük günahla insanları tekfir etmelerindeki asılları bu ayet kelimedir. Yani buraya çok dikkat edin kardeşlerim. Büyük günah işley, mesela biri içki içti diyelim. Hariciler diyor ki, içki içmek haram mıdır? Haramdır." O zaman bu adam Allah'ın indirdikleriyle hükmetmedi. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmediyse de bu adam kafir oldu diyorlar. Yöneticiler de bazen günah işliyorlar, içki içiyorlar. Allah'ın bazı hükümlerini insanlara tatbik etmiyorlar. Mesela bu tip günahlar işleyince hariciler diyorlar ki bunlar da kafirdirler diye. Selef alimlerinin itiraz etmiş oldukları nokta burasıdır. Hayır diyorlar. Bu adamlar devletin anayasası İslam'dır. Devletin anayasası şeriat'tır. Sadece bunlar bazen kendi akrabalarını kayırıyorlar, rüşvet alıyorlar, Allah'ın indirdikleriyle hükmetmiyorlar. Bu büyük bir günahtır ve büyük bir günahtan dolayı da insan kafir olmaz diyorlar. Yani kardeşlerim bunu şöyle bir örnekle ifade ederse inşallah daha iyi anlaşılacağına inanıyorum. Mesela düşünün şu anda diyelim ki biz bu derste bir bir sayıda insan bulunuyoruz. Ablalarımız ve abilerimiz. Şimdi kardeşin bir tanesi girdi içeriye diyelim kardeşlerim. Hocam dedi o suyu içme. O suyun içerisinde zehir var. Suyu içme. Suyun içerisinde zehir var. Ben de bunun üzerine dedim ki kardeşlerim. Kardeşler böyle bir suyu içmek haramdır. Çünkü bu insanın kendi eliyle kendini öldürmesi kapsamına girer. Ben de böyle bir şey söyledim. Suyu içmek haramdır. Bu insanın kendi eliyle kendini öldürmesi kapsamına girer. Şimdi aradan bin sene geçti. Birileri geldiler su içmenin hükmünü tartışıyorlar. Açılar Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an-ı Kerim baştan sona su içmenin mübah olduğunu söylüyor. Peygamber su içmenin mübah olduğunu söylüyor. Sahaben hepsi su içmenin mübah olduğunu söylüyor. Adamın bir tanesi aldı dedi ki açtı bir kitabı. Dedi bundan bin sene önce bir tane hoca varmış. Su içmek harammış diyormuş. Şimdi doğru hoca su içmek haram demiş. Ama ne üzerine hoca su içmek haram demiş. Yani hoca durduk yere mi Allah'ın hükümlerine muhalefet etmiş, su içmek haramdır demiş bu suyu içen kendi yeriyle kendini öldürür demiş. Hayır, özel bir vaka yaşanmış. Yaşanan bu özel vaka'nın üzerine de hoca efendi fetvasını fetvasını vermiş. Doğal olarak bin sene sonra sen gelip bu meseleyi tahlil ettiğinde ne demen lazım kardeşlerim Allah'ın kitabına, Rasulününün sünnetine ve sahabenin uygulamalarına göre su içmek mübahtır. Fakat bu hoca efendi'nin dediği gibi eğer biri suyun içerisinde zehir katarsa, böyle bir suyu içmek haramdır. Çünkü bu insanın kendi eliyle kendini öldürmesi gibidir. İnşallah meramımı anlatabilmişimdir kardeşler. Yani özel bir vaka hakkında konuşulmuş bir meseleyi siz umumileştirdiğiniz zaman iki insandan bir tanesi olursunuz. Ya zır cahilsinizdir. Yani oturup birilerini size talim yapması gerekir, öğretmesi gerekir. Ya da kötü niyetli bir zındıksınızdır. Üçüncüsü de yoktur bunun. Yani ya bilmiyorsunuzdur aklınızın yetmediği meseleler hakkında konuşuyorsunuzdur ya da zındıksınızdır insanların itikadını insanların aleyhine ifsad etmeye çalışıyorsunuzdur. Onun için kardeşlerim gerek i̇bn Abbas ve benzeri sahabelerden gerek de tabi'inden nakledilmiş olan bu rivayetler özel bir vaka hakkında söylenmiş olan rivayetlerdir. Nedir o özel vaka? Özel vaka şudur. Devletin anayasası şeriattır, İslamın ahkâmı tatbik ediliyor. Yöneticiler Allah'ın dini uğruna cihad ediyorlar. Düşmanlara karşı cihat sancağını kaldırmışlar. İslam hilafeti var, İslam emirliği var. Ama bazı hakimler, bazı yöneticiler yanına mesela akrabası gelmiş olduğu zaman akrabasını kayırıyor, ona Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyor. Allah'ın cezasını ona tatbik etmiyor mesela. Ama şeriat devletin anayasası olduğu yerde duruyor. Devletin anayasasında hiçbir değişiklik yoktur. Veya kendi akrabası gidip Akrabasının yerine başka biri geldiği zaman, ona yine Allah'ın hükümlerini aynı şekilde tatbik ediyor. Böyle bir vakada birileri çıkmış, aşırı birileri. Demişler ki, hayır arkadaş, bu da küfürdür. Biz bunu yapana da tekfir ederiz, bu devlet kafirdir. Bunlara karşı ayaklanmamız lazım. Kimdir bunlar? Tarihte, bunlar tarihteki haricilerdir, kardeşlerim. Ve selefin imamları da bunların karşısına dikilmişler. Demişler ki, hayır, bu sizin zannetmiş olduğunuz gibi bir küfür değildir. Evet bunların yaptığı yanlıştır. Bunların yaptığı günahtır, haramdır ama insanı dinden çıkaran küfür değildir. Zaten kardeşlerim İbni Abbas'ın sözü olarak nakledilen şeye dikkat ederseniz dedim ya buraya dikkat edin birazdan döneceğim. İbni Abbas ne diyor? Bu onların zannettiği gibi bir küfür değildir. Yani özel birilerinden konuştuğu çok belli. Birilerinin bir iddiası var. Birileri ortaya bir iddia atmışlar. İbni Abbas ise onların iddiasını çürütüyor kardeşlerim. Onun için Maidekih 44. ayet-i kerime ile alakalı ortaya atılan işte i̇bn Abbas demiştir ki bu ayet-i kerime de kast edilen küçük küfürdür sözü kardeşlerim bu senet yönünden sahih olmasa da fakat tabi'inden bazılarından bu sahih olmuştur ama burada kast edilen özel bir vakaa hakkında İslam alimlerinin yapmış olduğu konuşmadır bunu umumileştiren insan da kardeşlerim ya cahildir vakayı bilmeden konuşan veyahutta da Cahil olmasa bile bu adam zındıktır. İnsanların akidelerini ifsad etmek istiyor demektir. Bir başka meseleye daha geleceğim kardeşlerim. Benim en fazla karşılaşmış olduğum konulardan bir tanesi şudur. Hatta bununla ilgili bir vakada anlatayım inşallah size. Bir aileye davet yapıyordum ben. Yani geniş bir aile, büyük bir aileye davet yapıyordum. Ailenin içerisinde de üniversite okuyan bir genç var. Bu genç de gelmiş. E, dinlemeye. Neyse beni dinledi. Ondan sonra dinledi, dinledi. Ben anlattıklarımı bitirdikten sonra dedi ki ya hocam niye kimse sizin bu anlattıklarınızı anlatmıyor? Yani madem bu anlattıklarınızın üzere bu kadar ayet var, bu anlattıklarınızın üzere bu kadar hadis var. Ben dedi mesela dindar bir gencim. Yani işte üniversitede kendime göre dindar bir çevrede kalıyorum. Peki sizce niye kimse bunları anlatmıyor? Yani madem eğer Allah'ın yönetici olması Allah'ın yaratması gibi bir meseleyse. Hocalar Allah yaratır hay yaratır diye sürekli bize bunu anlatıyorlar da niye bu meseleye gelince kimse demiyor egemenlik kayısız şartsız Allah'ındır ve hiç kimsenin böyle bir hakkı yoktur diye ben de ona izah ettim uzun uzun konuştuk bu gitti aradan belli bir zaman geçti bu tekrardan geri gitmiş bir hocaya bunları anlatmış hoca efendi de ona demiş ki git tefsir kitaplarına bak bak yalnız buradaki şeyliye cinliye dikkat edin arkadaşlarım şeytanlığa dikkat edin git demiş maide kütürdüğün tefsirine bak. Eğer o adamın sana anlattıklarına dair bir şey bulursan, ben diyeceğim ki o adamın anlattıklarının hepsi doğrudur. Ama demiş git göreceksin ki onun anlattıklarının tam zıddı var. Yani Maide 44'ün tefsirinde, tefsir kitaplarında tam zıddı var diye. Bu da tabii gitmiş Maide 44'ü açmış, okumuş Maide 44'ün tefsirini. Gerçekten öyle. Bu zikretmiş olduğum işte bu küfür, küfrunduğuna küfürdür, insanı dinden çıkarmayan küfürdür. Bütün tefsir kitaplarında bunları anlatıyorlar. Kimse Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenlerin kafir olduğunu, dinden çıktığını bu ayet-i kerimede anlatmıyor. Tabii bu arkadaş da geri akrabalarına dönmüş. Demiş ki bu hoca sizi kandırıyor. Yani hani bu hoca diyor ki hocalar sizi kandırıyor ama asıl bu adam bizi kandırıyor e diye. E niye? E bizi kandırıyor demiş. Ben gittim Maide 44'ün tefsirine baktım. Maide 44'te tam onun söylediğinin zıddını alimler söylüyorlar. Şimdi kardeşlerim gerçekten bu böyledir. Yani bugün siz gidip hangi tefsiri açarsanız açın. Maide 44'ün tefsirine bakarsanız. Bu zikretmiş olduğum rivayetleri bulursunuz. Ama benim zikretmiş olduğum tafsilatları bulmazsınız. Ve bundan ötürü de ayağı kayan tevhid ehlinden bir sürü insan var. Yani tevhid ehlinden olmasına rağmen ayağı kayan bir sürü insan var. Peki bunun hikmeti nedir kardeşlerim? Yani ben önce her zaman derslerimde size hatırlatmış olduğum bir şeyi tekrardan hatırlatayım. Sonra konunun tafsilatına geçeyim inşallah. Bütün yeryüzü bir araya gelse Allah azze ve celle'nin sarih olarak indirmiş olduğu bir tane hükme muhalefet etse benim yanımda zerre kadar değeri yoktur. Bütün a yani 3-5 tane alimden bahsetmiyorum. Bütün yeryüzündeki alimler bir yere toplansa Allah azze ve celle ap açık bir hüküm indirmiş olsa onlar da mesela diyelim ki şimdi bütün alimler bir yere toplansın örnek veriyorum. Desinler ki faiz helaldir. Bütün alimler bir araya gelsin desinler ki faiz helaldir. Bugün bankaların verdiği de faiz değildir, kar payıdır. Bilmem nedir, şudur budur. Ee, akhir zaman şeytanlarının yaptığı gibi, haramların ismini değiştirsinler, bu şekilde söylesinler. Vallahi benim yanımda kardeşler bunun zerre kadar bir etkisi yoktur. Çünkü Allah Azze ve Celle ben faizi haram kıldım demiştir, bitmiştir mesele. Allah Azze ve Celle onu haram kılmışsa, bütün yeryüzü de toplansa, bunun hiçbir şey yoktur. İbrahim Aleyhisselam döneminde Yeryüzünde yaşayan bütün insanlar İbrahim ve Sara ve Lut dışındakiler hepsi kafir değil miydi kardeşler? Yani bütün yeryüzünün kafir olması İbrahim Aleyhisselam'ın söylediklerinden farklı bir şey söylemesi İbrahim Aleyhisselam'ı etkiledi mi? İbrahim Aleyhisselam'ı zerre kadar etkilemedi. Sadece daha fazla onun imanını arttırmış oldu. Onun için öncelikle bunu söylemiş olayım. Sonra aynı biraz önce söylemiş olduğum yani Tabiin imamları için söylemiş olduğum şey aynı şekilde e, tefsir kitapları içinde geçerlidir. Yani tefsir kitaplarında alimler Maidek 4. ayet-i kerimeyi ele aldıkları zaman tarihi bu tartışmanın içerisine girmişler. Tarihi bir tartışmayı tahlil etmeye çalışmışlar. Fakat bunun dışında kalan yerlerde yani bu ayet-i kerime'nin dışında kalan orada, orada dışında bulunan yerlerde konuyla alakalı çok daha açık çok daha sarih ifadelerde bulunmuşlar. Mesela siz örnek veriyorum kardeşlerim. Maidek 4. ayet-i kerime'nin tefsirini örnek veriyorum mesela İbn Kesir'in tefsirinden açsanız. İbn Kesir'in tefsirinden okumaya çalışsanız bu biraz önce zikretmiş olduğum rivayetleri göreceksiniz. Şaşıracaksınız. Diyeceksiniz ki yani İbn Kesir acaba gerçekten bu ayet-i kerimede büyük küfrün kastedilmediğini o da mı böyle kabul ediyor veya o da mı böyle inanıyor diye düşüneceksiniz. Ama kardeşlerim bu Maide 44. ayet-i kelimedir. Bundan 6 ayet ileriye giderseniz yani maide ellinci ayet-i kerime'de i̇bn Kesir'in söylediklerini görürseniz, i̇bn Kesir der ki, mesela diyor ki Allah azze ve Celle ayet-i kerime'de, أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُوا مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُقِنُونَ Onlar cahiliyenin hükmünü mü istiyorlar? Yakinen inanan bir topluluk için Allah'tan daha güzel hükmeden kim vardır? Diyor Allah azze ve Celle. i̇bn Kesir bu ayet-i kerime'nin tefsirinde kardeşler bize Cengiz Han'ın çocuklarını anlatıyor. Cengiz Han'ın çocukları kimdir? İbni Kesir'in söylediğiyle söylüyorum. Onların yasak diye bir anayasa kitapları vardı diyor. Bu yasak kitabı bir kısmı Tevrattan, bir kısmı İncilden, bir kısmı İslam şeriatından, bir kısmı da Cengiz Han'ın kendi örfünden, adetinden koymuş olduğu kanunlarla kanunlardan müteşekildi. Onlar diyor bununla insanların arasında hükmettiler. Kim onların bu yaptığını yaparsa kafirdir ve onunla savaşılması vaciptir. Şimdi bakın, şimdi ya biz diyeceğiz ki kardeşlerim, i̇bn Kesir, afınıza sığınarak söylüyorum. Yani biraz arızalı bir tiptir. Hani ne söylediğini bilmiyor. Normalde mecnun insanlar olur ya, iki dakika önce bir şey söyler, aradan iki dakika geçer, bu sefer bambaşka bir şey söyler. Dersin bu adam delidir. Yani ya diyeceğiz i̇bn Kesir böyle bir adamdır. Haşa, İslam alimlerini bundan tenzih ederiz. Ya da diyeceğiz ki i̇bn Kesir, Maidek 44'te başka bir şey anlatıyor. Maide suresi 50. ayeti kerimede başka bir şey anlatıyor. Aynen öyledir kardeşlerim. Maide suresi 44. ayette Müslüman olup İslam anayasasıyla hükmeden fakat bazen nefsine uyan, Allah'ın hükümlerini değiştirmeden sadece tatbikte muhalefet eden insanlardan konuşuyor. Maide suresi 50. ayeti kerimeye gelince düzeni ve sistemi değiştiren insanlardan konuşuyor. Yani bugün Türkiye'de olduğu gibi hani sistem ve düzen Allah'ın anayasasına göre değilse veya Allah'ın indirdikleriyle hükmedilmiyorsa İbn Kesir burada bundan konuşuyor. Siz Kurtubi'nin tefsirini açsanız kardeşlerim, aynı bu söylediğimle karşılaşacaksınız. Yani Maide 44. ayet-i tefsirinde Kurtubi biraz önce nakletmiş olduğum rivayetleri peş peşe sıralar, bunun dışında da başka bir şey söylemez. Ama siz Kurtubi'nin tefsirinden başka yerlere baktığınız takdirde çok başka şeyler göreceksiniz. Mesela Geçen derslerimizde şüphelerle alakalı konuşurken size hatırlarsanız bir ayet-i kerimeden bahsetmiştim. Yani Allah azze ve celle demiştim. Ölü eti yemeyi haram kılmış. Müşrikler de gelip Müslümanlara dediler ki siz kendi elinizle kestiğiniz hayvanları yiyorsunuz. Kendi öldürdüğünüz hayvanları. Ama Allah'ın kendi altın kılıcıyla kestiği ve öldürdüğü hayvanları yemiyorsunuz diye. Sahabenin kafası karışınca Allah azze ve celle biraz önce okuduğum ayet-i kerimeyi indirdi. Şeytanlar Sizinle tartışsınlar diye kendi dostlarına vahyederler. ederler. Siz onlara itaat ederseniz müşriklerden olursunuz. Kurtubi bu ayet-i kelimenin tefsirinde diyor ki kardeşlerim bu ayetten anlaşıldı ki kim Allah'ın haram dediği bir şeyin helal olduğunu kabul ederse o bununla müşrik olmuş olur. Yani ben size bunu günümüze uyarlayayım mı kardeşlerim? Kim zinanın 18 yaşından büyük olan gençlere serbest olduğunu, helal olduğunu söylerse o bununla müşrik olmuş olur. Kim de bu kanunu onlardan kabul ederse o da onlara itaat eden, onlara kulluk eden bir müşrik olmuş olur. Veya kim 18 yaşından büyük gençler sigara iç, e, içki içebilir. E, bunlara serbesttir. Yani bunların anayasasındaki serbest bizim İslam anayasamızdaki helalete kabul ediyor. Bunların anayasalarındaki yasak bizim İslam hukukundaki haramata kabul ediyor kardeşlerim. Kim bunu söylerse bununla müşrik olmuş olur. Aynı Kurtubi kardeşlerim mesela Ali İmran suresinde e, İslam'ın tanımını anlatırken size okumuş olduğum bir ayet-i kerime vardı. Hani Allah azze ve celle peygamberimize diyor ki: "Kul ya ehlel kitabi ta'alu ila kelimatin sawa'en baynena ve baynakum." Deki ey ehli kitap gelin bizim aramızda ortak bir kelimede buluşalım. Yani Müslümanlarla Yahudi ve Hristiyanlar arasında ortak bir kelimede buluşalım. Nedir bu ortak bir kelime kardeşlerim? Bütün peygamberlerin kendisiyle gönderilmiş olduğu şeydir. Ella nebu illa Allah. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Ve la bihi şey'a. Allah'tan başkasına kesinlikle şirkoçmayalım. Ve la yettahiza ba'duna ba'dan erbaba min dunillah. Bazımız bazımızı Allah'ın dışında rapler edinmeyelim. Kurtubi diyor ki: Yani bazımız bazımız için helaller ve haramlar belirlemek suretiyle bazımıza raplık taslamasın. Diğeri de bunu kabul etmek suretiyle onun rabliğini kabul etmiş olmasın diyor. Şimdi kardeşlerim Maide 44'te bunu söyleyen alim başka ayet-i kerimeler söz konusu olmuş olduğu zaman insanlara yasak ve serbest belirleyenler veya bunları kabul eden insanların birbirlerini Allah'ın dışında rab edindiklerini söylüyor. Hakeza kardeşlerim aklıma gelen birkaç isim vereyim çünkü genelde şüphehli bunların isimlerini çok fazla kullanıyorlar. Mesela İbn Teymiye. Şimdi İbn Teymiye bir yerde diyor ki bir sözünde tabii bu özellikle insanların kafasını karıştıranların elinde sürekli kullandıkları bir şey diyor ki bir insanda iman ile beraber küfrün şubelerinden bir şube bulunabilir. Bu bizim ehli sünnetin itikadıdır öyle değil mi kardeşlerim? Yani küfür iki kısımdır. Bir büyük küfür vardır, bir de küçük küfür vardır. İmanla beraber büyük küfür bir insanda bulunabilir mi? Bulunamaz. Çünkü büyük küfür büyük şirk, şirk girdi mi? İmanı komple ortadan kaldırır, götürür. Bu peygamber dahi olsa böyledir. لَيْنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُوكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Şirk koşarsan yaptığın bütün ameller boşa gider ve sen khusana uğrayanlardan olursun. Bu büyük küfürle iman bir arada toplanmaz. Bir de küçük küfür vardır. Küçük küfür nedir kardeşlerim? Aslen küfür değildir. Günahtır. Fakat her taat imanın şubelerinden bir şube olduğu gibi. Her masiyet de şubelerinden bir şubedir. Ya yani nasıl ki Peygamberimiz diyor mesela iman 60 küsur şubedir. En efdali la ilahe illallah'tır. En basiti yerden eziyet verici bir madde kaldırmaktır. Haya da imanın şubelerinden bir şubedir. Sen hayalı oldun diye mümin olmasın. Fakat mümin sen hayalı olman gerekir. Çünkü haya imanın şubelerinden bir şubedir. Ha masiyetler de küfrün şubelerinden bir şubedir. Yani insan her masiyetle kafir olmaz. Fakat kafirlerin özelliklerinden bir tanesini kendinde bulundurmuş olur. İbn Teymiyye diyor ki imanla beraber küçük küfür bir insanda bulunabilir. Bu Ehl-i Sünnet'in itikadıdır. Haricilere ve Mutezile'ye muhalefet olaraktan. İbn Abbas'ın Maide 44. ayet-i kerimede söylediği gibi diyor. İbn Abbas'ın Maide 44. ayet-i kerimede söylediği gibi bu sizin zannetmiş olduğunuz küfür değildir. Bu insanı dinden çıkarmayan küfürdür. Bu küfrun dına küfrüdür. Ee, diyor. İmam Ahmed ve Sünnet imamları da diyor. Onun bu ayrımını kabul ettiler ve bu ayrımın üzerine yürüdüler. Yani bu ayrımını kendilerine mezhep edindiler, bu görüş üzerine yürüdüler diyor. Şimdi adam bu ayet kelimeyi alıyor kardeşim İbn Teymiyye'nin bu sözünü alıyor kardeşlerim. Diyor bak İbn Teymiyye de demiş ki Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler iki kısımdır. İnsan Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse bu küçük küfürdür. İmanla beraber bu aynı insanda toplanabilir. Şimdi zahiren bu sözü sapığın biri bu anlama yorabilir kardeşlerim. ama bakın İbn Teymiyye kendi döneminde özellikle Tatarlar ve benzeri gruplar çıktığı zaman İbn-i diyor ki, Kim üzerinde ittifak edilen bir haramın helal olduğunu söylerse, Kim üzerinde ittifak edilen bir helalin haram olduğunu söylerse, Kim üzerinde ittifak edilen bir şeriatı değiştirirse. Üç tane madde zikrediyor kardeşlerim. Üzerinde ittifak edilen bir haramın helal olması. Günümüzde olduğu gibi işki üzerinde ittifak edilmiş haramlardan mıdır? Haramlardandır. 18 yaşından büyük adamların içki içmesi, zina yapması Türkiye Anayasasına göre serbesttir. Yani onlar için helaldir. Kim üzerinde ittifak edilmiş olan bir haramı harama helal sayarsa, helali de haram sayarsa, Allah'ın serbest bırakmış olduğunu haram sayarsa ve kim üzerinde ittifak edilen bir şeriatı da değiştirirse bütün fuqahanın ittifakına göre kafir ve mürtettir diyor İbn İbn Teymiye. Bütün fuqahanın ittifakına göre kafir ve mürtettir diyor. Şimdi demek ki kardeşlerim alimlerin konu hakkında farklı sözleri var. Doğrudur. Yani buradan yana bir şeyimiz yok. Hani bunu inkar etsek dese ki böyle bir şey yoktur. Yanlış yapmış oluruz. Fakat alimlerin konu hakkındaki söylemiş olduğu sözleri hangi bağlamda söyledikleri çok önemlidir. Çünkü siz bir sözü, bir görüşü bağlamından koparıp ele almış olduğunuz zaman siz o görüşe zulmetmiş olursunuz. O görüşün sahiplerine de aynı zamanda zulmetmiş olursunuz. Ondan dolayı tefsir kitaplarına baktığımız zaman evet doğrudur. İslam alimleri bazı yerlerde bazı durumlarda böyle söylemişlerdir. E, fakat söz konusu yani Allah'ın indirdikleriyle hükmetmemek, kanunları tamamen değiştirmek, haramları helal veya helalleri haram yapmak olduğu zaman İslam alimleri hiç tereddüt etmeden bu yapılanın küfür olduğunu söylemişlerdir. Buraya kadar umuyorum kardeşlerim meramımı anlatabilmişimdir. Şimdi burada çok daha başka bir meseleye değinmek istiyorum kardeşlerim. İkinci bir hususa geçireceğim inşallah. Ondan sonra bitireceğim ders Allah'ın izniyle. Şimdi içinizden kimse demesin. Hoca beş dakika önce su içmeyin dedi. Ondan sonra suyu kendisi içti diye. Değerli kardeşlerim, şimdi biraz önce bu işte tarihi meseleyi anlatınca hariciler çıkmış, işte sahabeyi tekfir etmiş, emevi hakimlerini tekfir etmiş. Şimdi bu o dönemde yaşanan tartışmayı alıp bizim içinde yaşamış olduğumuz vaka'ya uyarlayanlar için söylüyorum. Yani şimdi kardeşlerim sanki bizim başımızda Ali radıyallahu anh var, bizim başımızda Muawiyah radıyallahu anh var veya onlardan sonra gelen Ömer İbn Abdülaziz var. Veya Emevi halifelerinden veya Abbasi halifelerinden biri var. Ve biz de onların karşısına dikilmişiz. Onlara diyoruz ki efendim siz Allah'ın indirdikleriyle hükmetmiyorsunuz. Siz kafirsiniz. Doğal olaraktan biz ne yapmış oluyoruz? Biz haricilik yapmış oluyoruz. Bere Allah'tan korkmazlar. Yani siz içinde yaşamış olduğunuz bu sistemleri, size yöneticilik yapan bu tağutları, siz Ali radıyallahu anha Muaviye radıyallahu anha mı kıyas ediyorsunuz? Ali radıyallahu an gidip putun önünde saygı duruşunda mı durdu? Ali radıyallahu an meclise girerken laik demokrat olacağına, Allah'ın anayasalarının dışındaki anayasalara bağlı kalacağına dair yemin mi etti? Ali radıyallahu an veya Muaviye radıyallahu an veya Emevi hakimleri İslam ümmetine karşı ilan edilmiş olan küresel Haçlı Savaşı'nda gidip Hristiyanların yanında durup gelip kendini İslam'a nispet edenler veya hakikaten Müslüman olan muvahitleri beraber bombaladılar mı? Onlara buradan Türkiye'den veyahut da işte diğer Arap ülkelerinden sevkiyat mı e sevkiyat mı yaptılar? Ali radıyallahu anh veyahut da e, Emevi yöneticileri iflas etmiş olan Amerikan ekonomisini onlardan silah almak, onlara ucuza petrol satmak suretiyle onların ekonomilerini diriltiler, ayağı, ayağıya kaldırdılar ta ki gelip İslam topraklarında Müslümanları veya kendini İslam'a nispet eden insanları vursunlar diye mi? Ali radıyallahu anh veya Emevi halifeleri çıkıp da işte efendim Obama veya Avrupa Birliği veya orada bulunan insanlar bizim en iyi dostumuzdur. Biz onlarla müttefikiz. Müttefikler müttefik olarak birbirlerinin maslahatı için çalışırlar mı? Dediler. Ali radiyallahu An veya Emevi e, şeyleri Emevi'de bulunan insanlar sırf İslam, insanlar İslamı yaşıyorlar. İnsanlar tevhide inanıyorlar. Tevhidle hayatlarını ikame ediyorlar diye bu insanlara alıp idam edip, zindanlara koyup veya şehit edip bunları kaçırıp bunların başlarını mı? Başlarını mı yok ettiler? Siz hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? Yani benim kardeşlerim gerçekten anlamadığım şöyle bir şey var. Demek ki şunu anlıyorum. Yani şu işin şu kısmını anlıyorum. Bütün müşriklerin ortak bir özelliği var. O ortak özellikleri de şudur. Kendi dünya hayatlarını sağlama alabilmek için babalarını bile satarlar. Yani hepsinin ortak şeyi, ortak sıfatı budur. Bunu niye söylüyorum kardeşlerim? Hatırlarsanız geçen derslerimizde de buna dair bir takım örnekler verdim size. Mesela dedim ki örnek veriyorum. Adam diyor ki, e, Ayşe annemiz, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme demiş ki, Ey Resulullah, Allah bizim işimizden geçenleri bilir mi? Peygamber aleyhissalatu vesselam da demiş, evet. Sonra olay bitmiş. Bu kadar. Ayşe annemiz demiş, Allah işimizden geçenleri bilir mi? Peygamberimiz demiş, evet. Bundan sonra olay bitmiş. Peki sonuç? Buradan nasıl bir sonuç çıkarmak zorundayız? Şimdi fıkha bakın. Allah bizim içimizden geçenleri bilir mi sözü küfür sözüdür. Ayşe annemiz küfür sözü söyledi. Peygamber aleyhissalatu vesselam onu cehaletinden dolayı. Bakın dikkat edin ha kardeş. Ona, onun hocasına cahil desen öyle bir zıplıyor ki kafası tavana değiyor. Ama o Ayşe annemize cahil derken zerre kadar tereddüt etmiyor bundan. Peygamber aleyhissalatu vesselam cehaletinden dolayı diyor. Ayşe annemize söz söylemedi. Cehaletinden dolayı Ayşe annemize söz söylemedi. Ee, peki sonuç ne çıkaracağız buradan? Demek ki cehalet özürdür. Yani sonuca gel sonuca. Sonuç e bizim analarımız babalarımız toplumumuz da bilmeden küfür işliyorlar. Öyleyse bizimkiler de şeydir. Bizimkiler de mazurdur. Bizim Müslüman kardeşlerimizdir. Hah sadede gel. Yani söylemek istediğin şey zaten budur. Kardeşlerim bakın. Siz elbette ki insan birinin kafir olmasına üzülür. İnsan birinin dinden çıkmasına, ateşe doğru yuvarlanmasına elbette üzülür. Ve üzülmeyen insanda da bir problem var demektir. Bu elbette ki böyledir. Ama siz kendi yakınlarınızda bulunan insanları kurtarmak için peygamberin hanımına iftira atarsanız, peygamberin hanımının cahil olduğunu söylerseniz, bundan daha ötesi. Şimdi biri çıkıp da sormaz mı size böyle olunca? Senin peygamberin ne biçim bir peygambermiş ki? Bütün insanlığı küfürden kurtarmak için geldiğini iddia ederken, daha kendi yatağındaki kadını küfürden kurtarmamış. Demezler mi size kardeşlerim? Derler. Yani yıllarca peygamberinizin yanında kalan, Ebu evinde büyüyen bir insan bile yıllar sonra küfür sözü söyleyebiliyorsa, öyleyse bugünkü insanlar ayda ayda küfür sözü söylerler. Niye karışıyorsunuz? Demezler mi size? Derler size. Veyahut da demezler ki sizin ümmetinizin fakihesi. Yani siz onu överken bizim ümmetimizin fakihesidir dediğiniz kadın bile küfür sözü söylüyorsa, sizin ümmetinizin alimleri böyleyse vay sizin ümmetinizin cahillerine. Demezler mi adama derler kardeşlerim. Veya size demezler mi senin peygamberin de afınıza sığınıyorum. Haşa ve kella. yani kafirlerin söyleyebileceği bir şey söylüyorum. Sizin peygamberiniz torpilci bir adamdı. Yani yolda giderken bir sahabesinin kolunda bir şey gördü. Bu nedir dedi. Ey Allah'ın Resulü beni hastalıktan koruyor dedi. Peygamberimiz tuttu çekti fırlattı. Vallahi o senin hastalığını arttırmaktan başka bir şeye yaramaz. Sen onun üzerine ölseydin ebediyen kurtulamazdın dedi. Böyle diyor. Bırakın küfrü kardeşlerim. Sizin peygamberiniz altın yüzüğü yasakladıktan sonra bir adamın elinde altın yüzük gördü. Adamın tuttuğu elindeki altın yüzüğü çekti fırlattı. Ben dedi size altın yüzük takmayın diyorum. Siz hala altın yüzük takıyorsunuz. Kendi evinin dışındakilere gelince küfür konusunda haramlar konusunda böyle sert davranan peygamberiniz Karısı küfür sözü söylediğinde niye hiçbir şey olmamış gibi tekrardan hanımıyla beraber yatağa girdi başını koydu yattı diye söylemezler mi adama kardeşlerim? Söylerler ve böyle olsa da haklı olmuş olurlar aynı zamanda. Sen kendi ananı babanı veya yanındaki bir iki tane adamı kurtaracaksın. İş yerinde sorun yaşamayacaksın. Sülale ilişkilerinde sorun yaşamayacaksın diye. Sen ne yapıyorsun? Peygamber aleyhissalâtu Vesselam'ın hanımını kendi elinin ateşe itiyorsun ve Allah'tan da korkmuyorsun. Ama senin alimlerine biri cahil dediğinde Bırakın cahil demeyi, onların problemlerini anlattığında bütün Türkiye'yi ayağa kaldırıyorsun. Vay efendim, alimlerin etleri zehirlidir. Vay efendim, hariciler alimlerin etleri hakkında konuşuyorlar. Brezındıklar. Siz peygamberin hanımına küfür isnat ediyorsunuz. Biz sizin aliminize küfür isnat etmişiz çok mudur? Siz peygamberin sahabelerine küfür isnat ediyorsunuz. Biz sizin alimlerinize küfür isnat etmişiz çok mudur? Biz bir beşere küfür isnat ettik. Kıyamet gününde Allah Azze ve Celle bizi hesaba çeker. Siz Peygamberin sahabelerine küfür etsinad ettiğiniz zaman Siz Allah'ın nasıl hesaba çekeceğini biliyor musunuz? E acaba. Onun için kardeşlerim Bakın bunların hepsinin sıfatı ortaktır. Bunların sıfatları ortaktır. Nedir bu sıfat? Kendilerini kurtarmak adına hiç kocunmadan İslam dininin bütün asıllarını yerle bir, yerle bir edebilirler. Yani bu özelliğe sahiptirler. Bunu ne için anlattım? Bunu şunun için anlattım. Yani sırf içler içinde yaşamış oldukları yöneticilere kafir demesinler. Onlara tagut demesinler. Rahat içerisinde yaşasınlar diye bugünkü yöneticilerle Ali radıyallahu anh'ı birbirine kıyas ediyorlar. Ya ben onların alimlerine Eburigal dediğim zaman hop oturup hop kalkıyorlar. Nasıl bizim Suud'un alimlerine Eburigal der e, diye ama onlar Ali radıyallahu anh'ı bugünün tağutlarına kıyas ediyorlar veya bugünün tagutlarını Ali radıyallahu anh'ın işte Muawiyah radiyallahu anh'ın menzilesine oturtuyorlar. Ama bundan kesinlikle gocunmuyorlar. Onun için kardeşlerim bu insanlar yani bu şüpheleri ortaya atan insanlar. Elbette belki bu benim söylemiş olduğum yani sözlerinin gitmiş olduğu yeri belki de düşünmüyorlar. Belki de farkında bile değiller bilmiyorum. Belki bilenler vardır, bilmeyenler vardır. Ama dediğim gibi kardeşlerim sonuç itibariyle yani insan bu Sahabe döneminde yaşanan vakayı getirip bizim dönemimize uyarlıyorsa eğer Bu demektir ki bizim dönemimizi ve yöneticileriyle O dönemi ve yöneticilerini bir kefeye koyuyor demektir. Bu da Allah muhafaza ne bir kıyasdır. Böyle bir kıyas da olmaz. Aynı zamanda bu o dönemin insanlarına yapılabilecek olan En büyük zulümlerden bir tanesidir kardeşlerim. Allah azze ve celle'den bizi şüphe şüphelerinden koruması. Kalplerimizi tevhid ve sünnet üzerine sabit kılması. Bize kendi katından bir basiret ve hidayet ile yolumuzu göstermesidir. Allahumma amin. Ve da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.